Cenelde dedik Allah'ın kitaplarına iman ederiz. Cenel anlamında, özel anlamında, detaylı anlamında neye iman etmemiz lazım? Kendi kitabımıza. O da nedir? İslam'ın kitabı. İslam'ın kitabı nedir? Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in adları var. Sifatları var. Nasıl inmiş? Bunları hepsini açıkladık. Şimdi devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'i tanıt, tanıtmak. Onun hakkında görüşümüzü, onun hakkında anlaşığımızı, onun hakkında itikadımız nasıl olacaktır? Kur'an-ı Kerim nedir? Ve nasıl olacak? Bunlar hepsini teker teker nasıl yazıldı, nasıl oldu anlatılıyor. Bugün nere vardık? Bir paragrafa. O da Kur'an-ı Kerim'in tanımı ile ilgili yine. Kaç suradır, kaç ayettir, nedir? Onu okuyoruz. Evet. Kur'an-ı Kerim 114 sureyi itibar eder. Bunlardan 86 tanesi Mekke'de, 28 tanesi Medine'de inmiştir. Hicretten önce inen surelere Mekke'i sureler, hicretten sonra inen surelere medeni sureler denilir. Kur'an-ı Kerim'de kesik, yani tek tek harflerle başlayan 29 sure vardır. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır. Elimizde. Elimizdedir. Bunun da tanımı var Kur'an-ı Şimdi Kur'an dedik adı var, sıfatları var, nasıl yazıldı, bunları açıkladık. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i aldık. Bir insan Kur'an-ı okumadan önce Kur'an-ı Kerim'i bilmesi lazım. Şimdi bir kitabı almadan önce firisine bakıyoruz. Bu fiil, kitabın içindekiler neler var? Kur'an-ı Kerim nedir? Neden müteşekkildir? Nasıl olur? Şimdi Kur'an içerim Allah'ın kitabıdır. Bir de insanların kitabı var. Allah yaratandır kitabı da değişiktir. Yaratana has bir kitaptır. İnsanoğluna nedir? Kuldur. Kulun da kitabı değişiktir. Kulun kitabı heyete göndersen ne kadar tasriyetler içinde muhakkak hata bulunur. Ama Allah'ın kitabında hata bulamazsın. Bunu geçen ders istemiştik. Allah Teala meydan okumuştur. Şimdi Kur'an-ı Çerim'i ana tarifiyle tarif ederim. Kur'an-ı ana tarifiyle suralardan müteşekkildir. Oluşur. Kaç sura var içinde? 14 sura. Neyle başlıyor? Fatiha ile başlıyor, nesle bitiyor. Pardon, 114. Fatiha ile başlıyor, nesle bitiyor. 114 sura var içinde. Fatiha, Bakara, Nisa, Ali, Umran, Böyle gidiyor ki İhlas Felak nas 114 tane. Bazı uzundur, bazı kısadır, bazı Bunları da yeri yerine göre hepsi nedir? Tevkifidir. Yani nastan dondurulmuştur. O ne demektir? Yani Allah Teala kitabını levh-i mahfuzda böyle yazılmıştır. Onun için dedi kutsal kitap Kur'an-ı Kerim tahrife uğramamış. Değişmeye muarrız değil. Allah kurmuş bir kitabı levh mahfuzda nasıl ise burada da elimizde öyledir. Bu nasıl oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim inerken işte Cibril aleyhisselam diyordu bu ayet bu ayetten sonra geliyor, bu ayet bu ayetten sonra geliyor, bu sura bu suradan sonra geliyor vesaire. Bunlar da yeri yerine koyuldu. Suraların da adları verildi. Her çeşit bu, bu suradan sonra bu sura gelir, bu suradan sonra bu sura gelir, suraların içinde bu ayetten sonra bu ayet gelir. Bunu hepsi Cibril'den Rasulullah. Her zaman mudareca yapardılar. Oturup karşıma karşı bunu. Ramazanlarda bunu yapardılar. Baştan aşağıya kadar. Normal senede parça parça yapardılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği sene Ramazan iki sefer Kur'an'ı hatim yaptılar. Cibril aleyhisselam mukabele yaptılar. Onun için günde camilerimizde Ramazanlarda mukabele yaparlar. Ondan dolayıdır. Evet. 14 tane 114 tane sure var. Bu suralarında 86'sı mekkedenmiş 28 surası Medine inmiştir. Yani 13 senenin içinde Mekke'de 86 ay sure inmiştir. Medine'de de ne inmiştir? 28 sure inmiştir. Ama Medine'deki suralar genelde uzun olur çünkü şeriatle ilgilidir. Teşriyete ilgilidir. Ama Mekke'deki suralar cenelde itikat değildir. Onun için Mekke'deki suralar indirinde ne derler ona? Mekki diyerler. Medine'deki sureye medeni diyerler. Burada değil ki Mekke'de inse ille Mekke'dir Medine'de. O zaman Mekke'de Medine'nin arasında insan olur. He? Olmaz. Demek ki bunun nedir? Mekke ile Medine'yi nasıl ayırt ederiz? Hicretten önce, hicretten sonra. Yani hicretten önce 13 senede hangi sura, hangi ayet inmişse diyerler bu ayet Mekki'dir. İster Taif'tensin, ister Mekke'nin arasındensin, nerede inse insin ama bu ayetin adı nedir? Mekki'dir. Eydir hicretten sonra nerede inirse insin o ayetin adı nedir? Medenidir. Medine'de inebilir. Tabuk'ta inebilir. Resulullah cihada giderken, Farislerle Şam'a giderken yolda iner bilir. Feth indi ayetler. Meçhede indi. Bunlar nedir? Medeni saydılar. Neden medeni saydılar? Buların arası nedir? Hicretten önce, hicretten sonradır. Hicretten önceye meçhid hicretten sonraya ne deler? Medeni derler? Medeni deler. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de 29 sure var. Bu 29 sure neyle ilgilidir? Başlıkları parça parça harflerden ilgilidir. O da nedir? Elif lam mim. Bakara suresi. Değil mi? Ondan sonra Cidyurbele. Elif lam mim ra ka ha ayn Bular nedir? Parça parça harflerle başlıyor. 29 tane sure var. E i̇yidir bu 29 tane sure niye böyle başlıyor? Bunun tefsili nedir? Bunun tefsili hakkında ehl sünnet alimleri çok ihtilaf etmiştir. Ama racih olan cumhurun görüşü, muteber görüş, bunların anlamı yoktur. Bir kısım bundan neler çıkartmış? Nemalanmıştır. Aslında da nemalanmaya göre yoktur allah Teala Teala'dır biz Kur'an'ı gönderdik. Ha? Neyden? Lisan-i mubin. Her şey anlasın. Kim Arapça bilirse Kur'an-ı anlaması lazım. Müphem yeri yoktur. Bir de İslam'da yoktur. Tefsiri batini, tefsiri zahiri. Yani bir tefsirin iç yüzü var. Onu sadece evliyaullahlar anlarlar. Bir de dış Arapça ile var. Onu da normal düz alimler anlarlar. Sanki düz alimler ikinci sınıf e, alimdiler ama e, batın bilenler, e, onlar e, birinci sınıf şeydiler. Bunun aslı yoktur. Evet. Elif lammim racih olan alimlere göre bu nedir? Elif lammim ayet şeydir, hariftir. Nasıl bizim Türkçe'de elfebâta, İngilizce'de ABC, Farsça'da e, Aynen her her milletin kendi dilinde harfleri var. Bu da elif mim. Nedir harftir? Ey niye Allah Teala bunu getirmiş. Bu nedir meydan okumaktır halinlerdir. Bu bir mucizedir. Nasıldır mucizesi? Allah Subhanahu ve Teala meydan okuyor. Kim okuyor? Araplara. En belagat, en fasahat sahibi Araplara meydan okuyor. Ne diyor onlara? Bak siz en belagat sahibisiniz Kureyşler. Kur'an da sizin dili indi. Hadi hodur meydan getirin. Onun gibi bir ayet. Geçen derste dedik ki bu ins ve cin toplansa onun gibi getiremezler. Elif, lâm, mim, Bak yani bu başka dilde değil. Demeyin başka dildendir. Arapça dilidir. Bu harflerden oluşmuş Kur'an-ı Getirin bir tarafından. Getiremezler. Ondan dolayı Kur'an-ı alimlere göre nedir? 114 suradır. 86'sı e, Mekki'dir. 28'i medenidir. 29 surada mutakatti' yani çesik harflerle başlıyor. Çesik hariflerinde racih olan nedir? Görüşü budur. Bunu dinleyenden sonra benden size nasihat hiçbir görüşlere kapılmayın. Birçok ehli bid'at görüşüdür. Alimler girmişler içine çıkamamışlar. Hepsi insanın fikir ürünüdür. Ama doğru olan sahabeden dört imamdan intikal eden bize bu tefsirdir. Doğrusu da budur. Buna inanıyoruz biz. Bunun altında bir şey aramaya cereç yoktur. Evet. Şimdi alimler Kur'an içerimi biraz o Kur'an içerimle ilgili biraz detaya girelim. Alimler Kur'an içerimi e, şey yapmak için açılamak için Kur'an içerim demişler ki sureleri dört çeşittir. Sureleri dört çeşittir. Birine seb'e-t-duval yedi tane uzun sureler. Böyle bölmüşler Kur'an'ı. İkincisine me'un. Yüz ayet kusur olanlar. Üçüncüsüne metani. Dördüncüsüne mufassal. Şimdi seb'al, tival, yedi. Üç, yedi uzun suralar nelerdir? Bakaradır, âl-ü umrandır, nise'tir, ma'idedir, en'amdır, a'raftır. Ondan sonra İ, e, ihtilaf ettiler yedincide enfel mi baraat şurasını? Bunda ihtilaf ettiler. Çünkü bunların arasında besmele olmadığı için, kisi ve az alimlerde bir şurasıdır. Ondan sonra yedincisi nedir? Yunus şurasıdır. Bunlar nedir? Bu şuralar sabat dual diyorlar buna. 7 tene uzun sure. Kur'anı dört yere ayırmışlar. 7 tene uzun sure hiç öndeki şuralardır. Sonra maun el maun Yüz ayeti geçen suralara ma'un diyenler. Yüz ayeti geçen suralara. Yani yüz ayetlik suraları. Ondan sonra metani 200 ayeti geçen suralara. Ondan sonra mufassale diyenler. Mufassale nedir? O da üç kısımdır. O da nedir? Hucurat surası, kaf surası Kur'an'ın sonuna kadar. Hucurat'tan kaftan başlıyor Kur'an'ın sonuna kadar tuvalil mufassala, uzun mufassala, o da hücuret şurasından nebe' e surasına kadar gider. Yani amme cüzüne kadar. Uzun mufassala. Orta mufassala, avasıtil mufassala, nebe' e surasından, amme'ye tesailunnen, valluhaya kaderdir. Ondan sonra kisaril mufassala, kısa mufassalalar nedir? zuha surasından, valluhâ vel leyli idâ seca, Kur'an'ın Neyine kadar? Sonuna kadar. Bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar işte e, Kur'an'ın tanımıdır. Alimler bunları buna göre ne yapmışlar? E, buna göre bölmüşlerdir. Evet. Dedik ki Kur'an-ı 114 suradır. Fetih Fatiha'da başlar. Fatiha birinci suradır. Fatiha birinci suradır. En son sure nedir? Nes surasıdır. Kur'an-ı Kerim'de Fatiha en kısa suradan başlıyor. Kısa suralardan birisidir. Nes de kısa surede bitiyor. Ama ondan sonra Bakara geliyor. Neden Fatiha başa gelmiştir? Çünkü Fatiha'tul Kitap. Kitabı açandır, fethedendir. Yani nasıl mesela Kur'an bir kitap yazıyorsun, önce de bir mukaddime yazıyorsun. Bu da Kur'an-ı Kerim'in alemlerdürler. Fatiha kitabı özüdür. İçinde itikad istirsen var, ibadet istirsen var, adep istirsen var, ahlak istirsen var. Nedir? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu nedir? tevhittir Allah'ın fiilleriyle tevhid ediyorsun. rahim isim sifatlarıyla tevhid ediyorsun. Maliki yevmiddin. Allah Teala ucunun malikidir. Bu da Allah'ın rububiyetidir. ya. Yani. ne'budu ve yyâke nesta'in. Sene sadece ibadet ederek senden gücümüz alırız. Sonra dua, ahlak, eğitim. İhdine sıratel müstakim. Bize sırat müstakimi ver. Nedir? Matot. İslam matodu. Şeriatı sırat müstakimdir. Mecce'de başlıyor, cennetin kapsında bitiyor. Sırat müstakimin uzantısı. Ondan sonra ne diyorsun? Sıratel lezine en'amte aleyhim. Kimin sıratını bize şeyle? sen onların nimetini tamamlandır. Kimdir nimeti? Adam oğulundan tamamlanan. Babamız Adem'den bütün peygamberler, bütün salihler, sonra bizim peygamberimiz sonra bizim peygamberimizin bugüne kadar izinde giden muvahhidlerdir. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ غَزَب olanların üzerine getirme وَلَا dallin dalaleti oğlayanlardan. Bizi onlardan eyleme. Yani burada da ne oldu? Allah sevgisi, Allah tarafından, Allah için buğz etmek, Allah sevmek. Kimdir gadab olun düzenlerine? Yahudiler. Kim dalalete düştü? Hristiyanlar. Yahudiler niye gadab olun düzenlerine? Gazaben düzenlerine? Çünkü ilmi biliyorlar, amel etmiyorlar. Bizim ümmette de bu var. İlmi var, amel etmez. Hristiyanlar nediler? Çor çoruna amel, amel ettiler ama çirke düştüler. Bizim ümmette de var bu Görürsün doğru yol nedir? Peygamberler Demek ki Fatiha suresi nedir? Kur'an'ın özüdür. Evet. Ondan sonra ne de bitiyor? Nesta bitiyor. Neste nedir? Yine Allah'a sığınırsın. Ondan havlun kuvvetini alırsın. Kur'an dedik ki 114 suradır. Bir de her Kur'an e, Şimdi Kur'an'ı tanımında dedik 114 tane sura var içinde. Bir de Kur'an kolay olsun diye ezberlemesi tanınlaması ne yapmışlar bunu? 30 tane cüze bölmüşler bunu. Kur'an kaç cüzdür? 30 cüzdür. O nasıl oluyor 30 cüz? Alimler bunu ne yapmışlar? Ayırmışlar hesabına göre. Onun için bazen Kur'an basarlar cüzcüz. 30 cüz. cüzdür. Her cüzde içi heziptir. Yani Kur'an her cüzde içi heziptir. Yani cüzün yarısına hizip derler. Demek ki Kur'an 30 cüzdür, 60 nedir? Hiziptir. Her hizipte çerek rubu'tır diyorlar onu. Çerek hizip diyorlar Çerek cüz diyorlar ona. Rubu' diyorlar. O da ne oldu? 340 rubu' oldu Kur'an. Bu da çime yarar hafız olanlar bunu iyi bilirler. Hep hızda yardımcı olsun onlara. Bir de e, Kur'an okurçan tutarsın. Bunları alimler niye yapmışlar? Yapmışlar Kur'an'a e, hizmet olsun diye. Evet. Evet. Ayetleri Kur'an-ı Kerim'in 6.236 ayettir. Bunun arasında ihtilaf var ayetlerin arasında. Neye göre ihtilaf var? Mukrilere göre, Kufiler, Basriler, Mekkiler. Bir bazı ihtilaf, yesir. Kolay, küçük bir ihtilaf var aralarında ama genelde budur. Mekke, Mekke'de enen ayetlerin alimler toplamışlar. Şimdi bu kadar inceligi niye veriyoruz? Bakalım ne kadar bizim ehl sünnet alimleri ne yapmışlar? Kur'an-ı hizmet etmişler. Bütün şeylerini, datayını püf noktasına kadar alimler bilmişler. Onun için bir dene gelse, bir ütrenin yerini değiştirse değiştiremez. Hemen alimler çeşfederler. Fetheyi kesfe yapsa yapamaz. Neden? Alimler hepsi değil. Çünkü bütün datayı Kur'an-ı alimler didik didik biliyorlar ezberlemişler bunu. Dedik ki Kur'an-ı Kerim kaç kelimedir? Mekke'de inenler 4475 nedir? Ayettir. Medine'de inen 1765 61 ayet Medine'de inmiştir. Kur'an-ı Kerim'de kaç tane kelime var bile onu saymışlar. O da kaçtır? 77 bin 436 kelime var. Hatta kar, kaç tane harf yazmışlar, saymışlar. Tabii bunlar da bazı kitaplara göre muhteliftir ama racihi budur. Ee, şöyle diyelim. 3 milyon 20 bin 300 11 tane harf var. Her harıfte bir hasenedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki elif, lam, mim bu bir harıf değil. Elif bir harftır, mim bir harftir, lam bir harftır. Bunlar hasenedir. Her hasenede on misli nedir? Fazladır. Evet. Kur'an-ı Kerim'in tanımına gelsek yine, diyor Kur'an-ı Kerim racih olan rivayete göre Ramazan'da indi. 17. günü indi. Bir kısım rivayette de Ramazan'da ne zaman indi? 10 ee, son günde indi. Bir kısım rivayette de 27'de indi. Bunun üzerine ihtilaf var. Kur'an-ı Nerede indi? Gâr-Hira'da indi. Nerede Gâr-Hira? Mekşe'de indi. Evet. Bu da Kur'an içerinde eğicili dataylar. Bunları niye verdik? Bilenin ne kadar alimlerimiz her şeyi bilmiştir. Bugün bilgisayar sistemi geldi. Bunu yapmak kolaydır. Değil mi Nureddin? Nureddin bilgisayar uzmanıdır. Ama eskiden nasıl yapmışlar bunu? Bile matbaa okuydur. Böyle güzel harfler de yokuyordur. Nasıl yapıyorlar bunu? Ne kadar alimlerimiz, böyük alimlerdir. Ehl-i Sünnet ilmine hizmet ediyorlar. Evet. İkinci paragrafa geçelim. Ehl-i Sünnet vel Cemaat sadece kişisel görüşlere dayanarak Kur'an'ın tefsir edilmesini caiz görmez. Çünkü böyle bir davranış bilgisizce konuşmak olup şeytani bir davranıştır. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunan helal ve temiz şeylerden iyi. Şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. O size daima kötülük ve çirkin iş yapmanızı, Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi emreder. Onlar Kur'an'ı Kur'an ile tefsir eder. Mücmel yani kapalı ayetlerini apaçık ayetleriyle, mutlak ayetlerini kayıtlı ayetleriyle, genel ayetlerini hususi ayetleriyle, müteşabih ayetlerini muhkem ayetleriyle tefsir ederler. Ve Kur'an'ı sahih ve sabit sünnetle tefsir ederler. Sonra Yüce Sahabe'nin sözleriyle, sonra tabiinin imamlarının sözleriyle, sonra da Kur'an'ın indiği Arap dili yardımıyla tefsir ederler. Ve bütün bu kaynakların ışığı altında içtihat ederler. Böylece Ehl-i Sünnet rivayetlerle bir araya toplamıştır. Evet. Şimdi Celal'im bu kadar ilci göstermiş ehli Sünnet kuran içerime. Şerim'e. De, en önemli mesele nedir Kur'an-ı Kur'an-ı anlamasıdır. Değil mi? Anlaması ne demektir? Yani biz Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, okuyoruz, nasıl anlarız? Çünkü bu Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı ne demektir? Allah'ın kelamı şu demektir. Allah Teala bize mesaj göndermiştir. Ben sizden bunu istiyorum. Allah bizden ne istiyor? Emirleri var. Buları yapacaksınız. Bir de neleri var? Yasakları var. Buları da yapmayacaksınız. Budur. Başka bir şey yoktur. Kur'an-ı Emir var. Yasak var. Bunun haricinde bir şey yoktur. Allah bunlar istemiş bizden. Eydir bunu anlamak için ne yapmamız lazım? Bunu anlamak için biz ehl-i sünnetin yolunu tutarız. Ehl-i sünnetin yolu nedir? Ashab-ı kiramın yoludur. Nereden geldi bize? Dört imamdan geldi. Demek ki biz sağlam yerdeyiz. Neden onları tutuyoruz? Çünkü onlar Resulullah'ın telebeleridir. Direkt onlar Resulullah'tan öğrenmişler. Eydir bu nedir? Bu da şudur. Ehli sünnet Kur'an'ı nasıl anlar? Şimdi biz diyoruz Kur'an'ı nasıl anlarız? Araplar nasıl anlıyorlar Kur'an-ı Kerim'i? Çünkü onlar kendi dilleridir. Bugün Araplar velâchi Arap'tılar, Üniversiteyi Arapça bitirir ama Kur'an-ı Kerim'i anlamaz. Çünkü Arapça değişilmiştir. Arapça, fusha Arapça, Kur'an dili Arapça ne olmuş? Ne olmuş? Değişilmiştir. Bakın bizim Türk dilimiz ne oluyor? 20 senede bir değişiliyor. Daha değişiliyor. Mesela Osmanlılar Osmanlı bir dilini bir günde biz sözlük isteriz. Türkçe Türkçe. Kur'an Arapça da öyledir. Değişilmiştir. Onun için Arapça belagati Arapça öyle zor dildir ki Kur'an-ı Kerim olmasaydı Arapça yok olurdu. Bak bütün diller yok olurdu. Ama Kur'an-ı Kerim eseri bile kalmazdır. Çünkü çok zor diyor. allah Teala yer üzerinde alimler diyorlar içi tane zor dil yaratmıştır. En zor dil iki tenedir. Bir İhrikce eski Yunanca, Aflatun, Arustur, onların dilinde o, o diller çok zoruydu. Bir de Kur'an-ı Kerim. Aflatun eski Yunan dili bitti kay, kayboldu. Unutuldu bile. Yoktur. Yani bugün de zannetmem okuyan bilen var onu. İlle ki elini kadar iyice uzmanları var. Onu okuyan yoktur. Bitti kayboldu. Neden? O kadar gramarı zordur. Zorluktan kayboldu. İki, ikinci mesele Arapça dilidir. Arapça en zor dildir şu anda, yer üzerinde. Ama aynen zamanda nedir? Öğrendikten sonra en kolaydır, en tatlıdır, lezzetlidir, bereketlidir. Arapça dili. Çok lezizdir. Ama bileceksin, kaidelerini, kaidelerini kurallarını bileceksin. Kur'an-ı Arapça dilinde Kur'an-ı Arapça inmeseydi, bir gündeki Arapçalar ne olurdu? Arapça bir günde unutulurdu. Başka bir Arapçaya çevrilirdi. Nasıl? Mesela bugün de çocukluktan, çocukluktan, ilç okuldan, üniversite. Yüksek lisans yapıyorlar. Arabler bakıyorsun Arapça dilinde ama konuştuğu sokaktaki dil ayrıdır, kitap dili ayrıdır. Bu fusha Arapçadır, o avam Arapcesidir. Çisin arasında çok az bağ var. Onun için sokaktaki insan Kur'an-ı Kerim'i fusha kitaplarını anlaması zordur. Bak içimizde Kur'an-ı Kerim kitabı fushayca okuyorlar med medreselerde, okullarda. Yine Arapçayı zorlanıyorlar. Onun için Kur'an-ı Kerim Arapça dil olduğu için Arabiler da o zaman da uzman Kendi anladıkları dilden konuşurdu. Kitap dilinden değildir. Biz bugün de Kur'an-ı Kerim'i okusak kitap dilinden. Ya yani bir kitap telif ediyoruz, kitap dili telif ederiz. Onu avam anlamaz. Çimanlar aydın insan, kültürlü insan, Arapçaya hakim olan insan Arap aleminde. Türkçede de öyledir. Yüksek bir edebiyatçı Türkçe yazarken şukaktaki insan zor anlar. İngilizce de öyledir, Farsça de öyledir vesaire. Arapca zor dil olduğu için çocukluktan Arapça okuyoruz ama yine Arapçaya hakim olamıyoruz. Ama Mekke ehli yarımadanın birçoğu çocukluktan Arapça uzmanıdır. Onun için Kur'an'ı duyduklarında anlıyorlar, rahat anlıyorlar. Ne usulü tefsir istiyordu, ne müfessir istiyordu, e, ne gramer istiyordu, ne bediye, ne beyan, ne Arapça hiçbir şeyini istemiyorlar. Biliyorlar, anlıyorlar. Kendi dillerinden konuşuyordu Nasıl şu anda ben ben bir şey konuşursam çocuk da anlıyor, büyük de anlıyor, normal Türkçe konuşuyorum, edebiyet yapmıyorum. Aynen anlıyorlar. Ama bazı meselelerde. Çünkü dini terim olduğu için yeni şeyler geldi. Anlamadıkları şeyi nereye dönüyordular? Resulullah'a dönüyorduk. Resulullah ne yapıyordu? Açıklıyordu ona. Resulullah'tan sonra ne yapıyordular? Sahabaya dönüyordular. Sahabenin de hepsine değil. Sahabenin alimlerine dönüyor. Çünkü bütün sahabe alim değil. O sahabeler ne yapıyordular? Resulullah'a aldığı gibi aktarırlar. Bilmiyorsalar, iştihar edilir. İşte ehli sünnetin yolu budur Kur'an'ı? Evet, şimdi gelelim. Sıra sıra çogluyorum. Ne dedi birinci de? Dedi Kur'an-ı Kerim'i Ehli Sünnet ve'l Cemaat Kur'an-ı Kerim'i mücerred bir re'y açığlamazlar. Nedir o? Yani benim aklıma bu yatıyor. Ben bundan bunu anlıyorum açıklamazlar. Çünkü bu nedir? Şeytanın işidir ehli sünnete Şeytanın işidir. Bu nedir? Şeytanın uzmanlığı vasıtasıyla seni konuşturuyor. Bu emeli şeytandır. Bir de nedir? Yani Allah'a cahilce Allah'ın dilinden elim nispet ediyorsun. Ayete cihetrici bir Bakara surası 186 80 e, 160 869 Ya eyuhellezina ya eyuhennas ey insanlar kuluv mimma fil ardi halalen tayyiba yer üzerinde ey insanlar yer üzerindeki bütün tayyib güzel nimetlerden yiyin ve la tetbeu hutwatash şeytan innehu lekum adu mubin Bundan sonra da Şeytanın adımları var. O adımlara uymayın. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. İnnemâ yuridu. Şeytanın istediği şudur. En ye'murakum bisû'i vel fehşâ. Sizi kötü işlere emrediyor, yöneltiyor. Fehşâ, fahiş işler nedir? Her şeyi hadde açmaktır. Ve biz ağında fahiş dedik. Genelde aklımız kötü kadın erkek ilişkisine gider. Ama değil. Her işte haddi aştın fahişiştir. Ondan sonra ve entekulu ala Allah ma la ta'lemu. Şura diyor ki daha vurgulu ve en ve en burada vurguyu çok kullanıyor. Ne, ne için kullanıyor burada vurguyu için? Ne diyor? Şeytan diyor size ve entekulu ala Allah ma la ta'lemu. Allah'ın dilinden bilmediğini, bilme, e, bilmediğinizi cahilce Allah'ın adıyla hücum vermektir, konuşmaktır. Anlatabildim mi? Yani mesela bazı insanlar ne derler? Bu halaldır. Yok canım bu haramdır. Sen neye göre halal haramdır diyorsun? Bu eğer bir şey biliyorsan şeriatten naklediyorsan ecrün var. Eğer nakletmiyorsan şeriatten bana göre zannettim sen ne var? En büyük azap senin için bekliyor. Çünkü nedir? Şeytana uydun. Şeytan sana ne yapıyor? Tavsiye ediyor, böyle konuşursun. En takulu alallahi me la te'alem. Bilmediğiniz şeyi Allah'ın adıyla konuşmaktır. Bu nedir? Şeytanın işidir. Onun için buna ne diyenler? Rai. Rai nedir? Görüş. İslam'da görüş var mı? Noktası koyulmayan meselede kriterlerle var. Bak bu datayı alalım. Bir tane gelir diye İslam'da görüş yoktur. Mutlak yoktur. Bu yanlıştır. Bir tane diğer İslam'da mutlak görüş var. Bu da yanlıştır. Orta yol. Ehl i sünnet yolu sıratı müstakimdir. Nedir? Yerine göre var. Yerine göre yoktur. Datay var ehl-i sünnette. Zaten bu datay ehl-i sünneti 1400 senedir. Şeytanın hutuvatlarından, adımlarından kurtarmıştır. Diğer fırkalar bunun içine düşmüştür. Bu da nedir? Bu detay Burada gelelim. Ha, hangi meselede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriat bir meselenin noktasını koymuştur. Orada görüş nedir? Yoktur. Görüş verdin, şeytana oydu Hangi meselede noktası koyulmamış, virgül koyurmuş virgülden sonra evet sen iştihad edebilirsin, orada Nedir? Rai var, görüş var. Ama neye göre var? Yok her gelen görüşünü alır. Şimdi Allah'ı seversen biz bir gitsek, tubla ilcili bir de ne istişare etsek? Ne deriz? Gidip bakkala mı, çakkala mı istişare ederiz? Hayır. Kime istişare ederiz? Gideriz tabiplere istişare ederiz. Hakimlere istişare ederiz. Filan doktor, filan doktor nedirsin bunun hakkında? Böyle dediler bize. istişare ederiz bir elektronik malzeme aldın, kime gidersin istişare için? Bir mühendise gidersin, gitmezsin bakkala. Gitmezsin kassaba. Doktora bile gitmezsin. Kime gidersin? Mühendise gidersin. Ha olabilir, bu profesördür. Uzman bir hakimdir. Ama elektronikte sen ona istişare etsen, zaten o hakim ise, uzman ise sana fikir vermez. Diğer bu benim işim değil. Git mühendisine. Anlatabildim. Onun için görüş var ise, Alimlerin işidir bu. Yok aydınların, bak aydın diyorum zaten avam demiyorum. Aydın nedir? Dört kitap, beş kitap okur kendisini alim sayar. Oların da işi değil. Alimlerin işidir. Alimler nedir? Şartları var. Alim nasıl alim olur? Ehli sünnete göre. Önce icazet alır. Nereden alır? Alimler medresesinden icazet alır. Ondan sonra icazet aldığından sonra bir de bir nokta düşün burada. Bazı arkadaşlar ilahiyet bitiriyorlar. de gidiyorlar dışarıdan mezuniyet alıyorlar. Medine'den, Misir'den, Ezer'den. Bunlar alim olmadılar. Bunlar biraz kaliteli aydın oldular. Bunlara alim diyemez. Alim kimdir? Alimlerden icazet alır. Diz diz oturmuş, onlardan icazet alır. Yen üniversitede okurken, o Üniversitenin dışında alemlerden icazat alır, oların yanında gider ders alır, metin okur oların yanında icazat alır. Ondan sonra onun hakkı var, ne versin, Fatva versin, şeriat adına konuşsun. Bu bir. Alim nasıl alim olur? İkincisi icazet aldıktan sonra, icazeti aldıktan sonra alimler buna ne icazet nedir? Evet, buna izin var, şeriat adına konuşsun. İcazat aldıktan sonra alimler bunu nasıl kontrol ederler? Yen dersleri olur, yen fetvaları olur. Alimler o fetvalara bakarlar, o derslere bakarlar, evet derler bu doğru konuşur, bu alim olmuş yetişmiştir. Yen telifeti olur, te'lif yazar, alimler o telifeti kontrol ederler, evet derler bu doğrudur, çok güzeldir. Yen teyit ederler, yen derler yok bu yanlıştır. Yen de telebeleri yetişir. Sen kimin telebesisin? Ben Ahmet Hoca'nın telebesiyim. Bakallar hakikaten bu güzel itikadı, güzel ilmi kriterlerinde aktarıyor. Evet diğerler filan hoca hocaymış seni yetiştirmiştir. İşte alim böyle alim olur. Yok bir tane icazat almış, şey diplom almış, üniversite bitirmiş, ben alimim. Hayır böyle bir alim yoktur. Bir kısmı var, onu da yapmamış. Biraz Arapça ücünden öğrenmiş, Biraz uyanıktır. Meselelerin püf noktasını almış. Bir de bugün de teknoloji zamanıdır. Elhamdülillah ilim kolaylaşmış. Ufak tefek kitaplar var. onlara okuyorsun. ilimin ana başlıklarını okuyorsun. Elde ediyorsun. Aynen neye benzer? Ben hacim değilim ama üniversite şeyi interneti açtım. Cirdim. Doktorlukla ilgili fikir aldım. Yen yani mühendislikle ilgili baş noktaları okudum. Bir iki makale okudum. Doktorlar yanında gelip böyle konuşurum çizenirler ben doktorum. Ha diyebilirsin ama boyen ne zaman tökülür? iş ciddiyete gelsin. Anladım? 13 alimler ben vaizlerin farkı nerede çıkmıştır alimler diyorlar. Vaiz kitaptaçını okur. Alim he, Kitapta olmadı olmadığına olmasa olmadığını fet okur. Kitapta ne yoktur? Bazı güncel meseleler var. Kitaplarda yoktur. Ona çıfı fetva verir, alim verir. Vaiz ne yapar orada? Çemçüm yapar. Altında kalır, altından kalkamaz. Çünkü o bakacak, kitapta ne var aktaracak? İşte fark budur. Anlatabildim kardeş. İşte alim görüşten verebilir. E şimdi bunun yeri değişilmiştir. Bugün de özellikle Türkçe'de İslam aleminde. Türkçe'de özellikle niye diyorum? Çünkü alimler heyetimiz yoktur maalesef. Türkçe'de. Evet diyanet var ama diyanet sahip çıkmıyor. Bir de fakir şeyle yeti. Diyanetin başındakiler de aynen medreselerden gelmişler. Tenkit edemiyorlar. Yem yani içlerinde alim var ama öğrenmemişler. Bundan önce sistemler baskı yapmış, uzak kalmışlar. Bu ne olmuş? Din sahipsiz olmuş. Her şey televizyonda çıkıyor. Yani kendi alanında, yazısında, köşesinde yazıyor. İşte İslam'da din budur, filan budur, ellen budur. Kendi görüşüne göre açıyor. Adam çıkmış televizyonda, spiker kadını oturtmuş karşısında. Son model girilmiş. Ondan sonra diyor, Kur'an-ı Kerim ayeti budur. Ayetten ben bunu dür. Şüper Arapca biliyorum. Ayetten ben bunu anlıyorum. Bu nedir? Rey'dir. Görüşüyle Kur'an-ı Kerim'in. Ey'dir. Ne zaman eee bu çıktı, bu mesele çıktı. Ne zaman bu mesele çıktı ilk önce? ilk önce bu haricilerden çıktı. Hariciler nedir? Tehkim oldu. Sıffin savaşında. Ne dediler? Biz bunu kabul etmeriz. Hüküm Allah'ındır. Ama İbni Abbas, halife, Raşid Halife gönderdi olarak Hz. Ali İbni Abbas, alimlerin kralı o günde. Bu ümmetin hibri, hibri'l-umma. Ümmetin mireykebidir yani. Yani o olmasa ilim yazılmaz. Böyle bir alimdir. Dünyanın en büyük alimini gönderdi. Onlara dedi ki, bunların üzerine heccet ikamet et. Ve bilfe'l heccet ikamet etti. Onların üzerine yarısından çoku döndü. Ama işrar edenler, işte bu rei ehleri cahilleriydi Ne dediler? bugün de uzantıları da var. şerde değil bir hariciydiler, kılıç çekmişler halifeye karşı. Fikir haricisi o harici derece derecedir. Bunları da hariciliğe bu derecede muvafakat etmişler. Ne dediler? Hayır. İmam Ali, Hazret Ali dedi olarak ki bu ayetin anlamı budur. Resulullah bize bunu öğretti. Hayır dediler. Biz bundan bunu anlamıyoruz. Biz bundan biz de Arapça biliriz. Bundan bunu anlıyoruz. dedi, Biz ayetin püf noktasını biliriz. Nerede indi biliriz? Gece mi indi, gündüz mü indi, evde mi indi, seferde mi indi biliriz? Hayır dediler. Siz bilebilirseniz. O sizin ki size. Biz bunu anlıyoruz. İşte cahilete işle. İşte ehl-i bu yasaktır. Reiden yoktur. Onun için bir tane var. Çıkar kanalında Kur'an-ı Kerim'i koymuş önüne Allamecihan gibi okuyor, açıklıyor. Buna Abu, İmam Şafii bile cesaret edemez. İmam Şafii buna cesaret edemez. Kur'an-ı Kerim'i oçu, o Aktarıyor. Bunu, bunu nasıl yapabilirsin? Evet çok büyük alim olursun. Ana cizgisiyle aktarırsın. Ama bütün detaylarına püf noktasına giremezsin. Onun için tefsir kolay iş değil. Tefsir en zor işlerden birisidir. İşte bu ne diyor? Ben Arapça biliyorum Kur'an-ı Kerim budur. Bu rei yasaktır. Ehl-i Sünnet'te böyle bir şey yoktur. Evet sonra Neyle anlaş? Kur'an-ı o zaman neyle tefsir eder Ehl-i Sünnet dedik. Kur'an-ı Kerim'i i Sünnet kriterleri var. Onları açıklayacağız. Önce bütün ilk mufessir kimidir Kur'an-ı tefsir etti? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İlk mufessir odur. allah Teala diyor, sana Kur'an'ı indirdik, lütübeyyine lehum. Onlar için tebyin edersin. Yani açıklarsın onlar için. Demek ki sünnet nedir? Kur'an'ın neyidir? Tefsilidir. Sahabeler gelirdiler sorurdular ya Resulallah bu nedir anlamı Kur'an'ın içerisinde bu kelimenin barfın? diyor anlamı budur. Ne yapıyor? noktayı koyuyor. Ondan sonra kimse itilaf edebilir mi? Edemem. Nukhtayı koydu. İş bitti. Evet. Şimdi gelelim bakalım. Resulullah nasıl tefsir ediyordu Kur'an'ı? Ashab-ı kiram nasıl tefsir ediyordu Kur'an'ı? Şimdi bir de kriterler var. Kur'an'ı nasıl tefsir ederiz? Tabi bu gün değil. 1400 senedir bu var. <gülüyor> bu gün de geçerlidir. Önce gelelim. Kur'an nasıl tefsir olunur? Ehli sünnetin kriterlerinde. Önce diyor ki Kur'an, Kur'an'ı tefsir eder. Kur'an, Kur'an'ı tefsir eder. Evet o nasıl oluyor? O da birçok ayette var. Kur'an diyor filan şey sonra açıklamasını veriyor. Mesela el-kari'atu ve ma edrake mel-kari'a kari'a sonra soruyor. Sen bilir misin kari'a nedir? Sonra cevabını veriyor. yevme tekunul he? yevme tekunul el-kari'atu mel-kari'a ve ma edrake mel يَوْمَ, يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُثِ Açıklıyor. Diyor ki o gündür ki insanlar çelebekler gibi sağa sola uçarlar. İşte bu Kur'an-ı Kur'an-ı Kerim'i Kur Kerim açıklamadı. Bu türlü ayetlerden çok var. Çok var bu türlü ayetler. Onun için Kur'an, Kur'an'ı açıklar. Kur'an, Kur'an açıklar. O zaman biz Kur'an'ı Kur'an'la açıklarız. İlk önce Ehl-i Sünnet, Kur'an'ı Kur'an'la açıklar. Kur'an'da bir mesele var ise o terim Kur'an'da ne anlaşılır? Kur'an başka yerde açıklıyor onu. Onu için Kur'an'ı Kur'an'ın terimiyle anlamamız lazım. Kur'an'ı Kur'an'ın terimiyle anlamamız lazım. Ona göre amel ederiz. Ona göre de kriterlerimizi, kurallarımızı Ehl-i Sünnet koymuştur. Bu birinci meseledir. Eydir Kur'an'ı Kur'an'la an yokysa bu sefer neye başvurarız? Kur'an'ı pardon. Kur'an Kur'an'ı nasıl tefsir eder diyor. Dedik ki açıklıyor. Ondan sonra Kur'an'da ne var? Bazen genelleme var. Ondan sonra genellemeden sonra bir de açıklaması var. Bazı yerde ayetler cenneti mesela, yani cehennemi diyor, cehennem çetin bir yerdir. Başka yerde diyor işte cehennemde böyle azaplar var, böyle var. Cennet diyor nedir? Mutluluk yeridir. Ondan sonra o bir ayette ne diyor? Cennette işte bu nimetler var, nimetleri sayıyor. Demek ki biz cenneti önce insanlara anlatmak için, Kur'an'dan Kur'an'daki cennetin tanımlarını önce deriz. Değil mi? Çünkü cenneti bu bir ayette genel konuşursa başka yerde detay konuşmuştur. Değil mi? Birinci, Genel, detay. Ataşı da de aynen öyle. Oha herkes. 2. Mutlak ve mukayyet. Birinci, Mücmel mübeyyen. Genel ve açık. İçinci mutlak ve mukayyet. Bir yerde Kur'an içerimde meselen der ki, he? fahişeye yaklaşmayın. La takrabul favahiş. Fahiş işlere yaklaşmayın. Başka bir yerde fahiş nedir? Açıklıyor. Bir, o, ayette, o ayette okuduğumuz gibi. An, teyulu Allah'ıma la teâlemun, yâmûr kum, şeytanın adamlarını açığlıyor. Yani bir yerde sana bir şey diyor, o bir yerde ne yapıyor? Ha, mukayyedi, e, mutlakı ne yapıyor? Takîd ediyor. Bir yerde mesela diyor ki, içkiler haramdır, sarhoş ettikleri haramdır diyor. Bir yerde diyor, bu bu ne haramdır? Adını koyuyor. Mutlak ve mukayyet. Şu anda e, maalesef şeyi getirmedim yanımda. Yani bazı ayetleri seçseydim e, örnek verebilirdik. Evet ondan sonra am has var. Am nedir? Cenel var bir de özel var. Kur'an içeriğim bunları birbirlerine atıyorlar. Bazı yerde bazı şeyi cenel konuşur, Bazı yerde özel konuşuyor. Bazı yerde muteşabih var. Bazı yerde mühkem var. Muteşabih nedir? muhkem nedir? Muhkem nedir? İnnemel hamr ve meysir haram. Hamır ve meyser oyun nedir? Haramdır. Bundan uzak duracaksınız. Bu nedir? He? Muhkemdir. Müteşabih nedir? Müteşabih nedir? Müteşabih. Bak gitti? Müteşabih nedir kardeş? Müteşabih yani içi şikil anlaşılar. İçi şikil anlaşıyor. Böyle anlaşır, böyle anlaşır. Ehl-i Sünnet ne yapar? Mühkem var isen müteşabihten uzak durar. Mühkem var isen müteşabihten uzak durar. Yani müteşabih ayetleri mühkem ayetleriyle düzeltir. Yani apaçuk haram ise burada, bir yerde kapı aralanmışsa biz oradan mı çıkarım haram işlerimiz yoksa apaçuk'u? Mesela çok sorulan sorulardan diyor Allah sahale, emretti meleklere sücde edin hepsi etti iblis etmedi. Bu muteşabih bir ayettir. İblis melek mi cin mi? Ama bir ayette ne diyor Çahef surasında diyor cin Allah'ın emrine kâne, e, inne iblise kane minel cinni iblis cinnendir fe fesaka fusketti Allah'ın emrinden çıktı. Bu nedir? Mühkemdir. Onun için Ehl-i Sünnet e, mücmeli mübeyyenle, mutlakı, mukayyetle, amı, hasa, yani bir cenelleme var ise özele başvururlar. Müteşabih var ise mühkeme başvururlar. Böyle Kur'an-ı ne yaparlar? Kur'an-ı Kur'an-ı açırlar. Bu kadar. Arada da meselede de nedir? Sorun biter. Evet. Evet. Eydir, bu kaideler bittikten sonra neye başvururlar? Neye başvururlar? İkinci meseleye başvururlar. O da nedir? Kur'an'ı, Kur'an'la açıkladıklardan sonra, kaideleri, kuralları bildikten sonra sünnetle açıklarlar. O da nedir? İlk başvurdukları nedir? Resulullah'ın sünnetine. Yani hadis kitaplarında Resulullah ayetleri şerh etmiş. Sahabe soruyor, Resulullah açıklıyor. Olara dönerler. Bulara dönerler. Bulara döndükten sonra, ondan sonra tabii hepsi yoktur, bütünü yoktur, tümü yoktur. Resulullah tüm ayetleri tek tek açıklamamış. Ondan sonra kime dönerler? Ashab-ı kiramın sözüne döner. Ashab-ı da sözü tabaka tabakadır. Çimin tabakası önce gelir? Yok büyük sahabelerin, alim sahabelerin. Alim sahabelerin, fakih sahabelerin sözleri, tefsirleri öne gelir. Sahabelerden de biliyorsunuz müfessirler çok uydur. E, en, en başta kimdir? İbni Abbas'tır, İbni Ömerdir Abdullah İbn Ümrü'dür, Abdullah İbn Mesud'tür. Bunlardan açuklarlar. Sahabe-i kiram ne kadar sözleri var, onlardan açuklarlar. Onda da bulamasalar, sahabelerin telebeleri, tabi'in alimleriyle açuklarlar. O da tefsirde uzman olan alimlerle. O da bittikten sonra dönerler neye? Kur'an dili, Arapça, gramerini itibara alırlar. İtibara alırlar. Bunu itibara aldıktan sonra burada ne yaparlar? Noktayı koyarlar. Eğer bir ayetin açık açığıysa bu konulara göre iştihad ederler. İçtihad ederler. Bu ölçülerde iştihad ederler. Ondan dolayı bu kurallara uyarak, kaideler uyarak iştihad ederler. Ondan dolayı Ehl-i sünnet alimleri, müfessirleri tefsir yaparken hem eserden, izden gelen, Resulullah'tan gelen, alimlerden, ashabtan gelen hadislerle hem de nazardan, nazar nedir? Yani rey ile görüşten tefsir yaparlar. Yani içi herin arasını toplarlar. Eydir bu kurallar basamak basamak mı olur? Hayır. Ehl-i sünnette bu kurallar hepsi bir aradadır. Nasıl bir aradadır? Hepsi bir aradadır. O nasıl olur hepsi bir aradadır? Bunları bütün kaideleri biz alırken gelmez deriz tefsirde ne var, olmasa ona dönerim, olmasa evet bu olur. Ama bir tane müfessir olmak için ne yapması lazım? Tabii müfessirin de şartları var. Şertleri de ağırdır. Yani, şeriat-i genelde bilecektir. Usul-u fıkha hakim olacaktır. Arapca diline hakim olacaktır. Gramara hakim olacaktır. Belig, bedi' beyan bunlara hakim olacaktır. Fıkha hakim olacaktır. Usul tefsire hakim olacaktır. Hadise hakim olacaktır. Yani allame-i cihan olacaktır. Ancak tefsir edebilir. Onun için ben diyor bir tane televizyonda çıkıyor, açıyor Kur'an-ı Kerim'i. Açıklıyor. Evet. Ama buydan davet etmek Kur'an'ı açıklamak da farklıdır. Evet ben çıkıp sizin şu Kur'an tefsiri yapabilirim. Nasıl yaparım? İşte derim size bu ayetin anlamı alimlere göre racih olan cumhurun sözü budur. Bunu da yani davet yaparım sabaha kadar da bilbil gibi de öterim. Ama ben bunu anlıyorum demek için çok katı bir nester kriterler ister. O da her babayı yiğitte bulunmaz. Bir de zaten kalmadı. Ne kadar böyük alim olsa uzmanlık alına girdi. Her çeşit bir dalda uzman oluyor. Eskisi gibi değil. Eskiden Allah Teala akıl vermiştir. Adamlar her uzmanda alim idiler. Her dalda imam idiler zaten. Neyse derler onca ilmi var bunun. Yani belagatta, lugatta, fıkıhta, usulda Tefsirde, hadiste, inşadar. Bütün ilimlerde, onç ilimde nedir bu? İcazatı var, imamdır. Evet. İşte ehl sünnet böyle tefsir eder. Görüşle, ile değil. Önce Kur'an'dan alır, Resullah'tan alır, ashab-ı alır, tabiinden alır. Ondan sonra oturur bu tefsirleri yapar. Eydir bücünde bu <gülüyor> Ne kadar Ehl-i Sünnet'te tefsir var? Sayısız tefsirler var. Ehl-i Sünnet'te sayısız tefsirler var. Ne zaman yazım başlandı? 150 senesinden sonra, hicri senesinden sonra tefsir yazılmaya başladı. Az, çok, bütün, ta bugüne kadar sayısız elimizde tefsir kitapları var. Eyidir bücünde bir, bir Kur'an-ı tefsir etmeye ihtiyacımız var mı? Kim cevap verir burada bana? Var mı? Yok. Siz? Var mı? Yok. Ama karşı taraf var diyor. Evet. Şimdi ne desek yoktur, yanlıştır desek var da yanlıştır. Ehli sünnet nedir? Ortaya. Anlatabildim mi? Şimdi gelelim bakarım nerede var, nerede yoktur. Zaten biz biliyoruz, noktası koyulan yerde yoktur. noktası koyulmayan yerde var. Bu ana çizgimizdir. Evet, şimdi ben gelip beyuc alimim diyelim. İcazat aldım. Onçı ilme de sahip oldum. Allamecihan da oldum. Oturdum bir tefsir yazdım. İnanın Allah'a, ne kadar alim olsa bir günde, İmam Şafii müstevesinde, Abu Hanife Rahmetullahi Aleyhi Mecme'in, bunların müstevesinde bir alim olsa, otursa he, mevcut tefsirlerden aynen hükmü çıkardır başka edebiyetle. Yani başka bir şey getiremez. Anlatabildim mi? Ne de? Ana meselelerde, noktası koyulan meselelerde ondan başka bir şey yeni getiremez. Bu bir. İkinci meselelerde bunda, burada tefsire ihtiyacımız yoktur. Anlatabildim mi? Ha, bir de ne yapsa o kriterlerde yapsa evet deriz güzel yaptın bizim dili aynı, bizim çağımızda bir dilden bize aktardınız güzeldir bu ama yeni bir şey getirmedin ve getiremezsin noktası koyulmuş kap mesela kapanmıştır icma var burada ama güncel meselelerde kıyamata kadar tefsire ihtiyacımız var güncel meselelerde kıyamet gününe kadar her çağın ihtiyacı var güncel meselelerde örneğe gelelim. İlim, bilim meselelerinde yeni dünya çeşf oluyor. Dünya çeşf oluyor. Alalım örnek. Ashab-ı büyük adamlardır. Niye Allah onları seçti? Boşuna mı seçti? Tabi'inleri niye Allah tabi'in seçti? Niye bizi tabi'in zamanında yaratmadı? Çünkü onlar onu e allah Teala ehlidiler ona. Büyük adamdılar. Bir şeyi bilmeden inanmışlar. Neden? Mutlak teslimiyet var Allah-u Teala'ya. Biz onlardan daha hicret üzerimize kalkmıştık. Mesela eski tefsirlerde bazı ilmi güncel meseleler yoktur. E bunu tefsir etmekte bir mani değil. Mesela kaptan neydir o İspanyol kaptan Kristo Kurt Kusto kaptan Kusto. Nedir uzmanıdır bu deniz uzmanıdır. Denizin altında hayatını denizde geçirdi. Profesör oldu, yaşlandı. En sonunda bir çeşfetti. Denizin altında nehirler var. Tatlı su nehri gidiyor. Birbirine de katışmıyor. Ben bir yeni keşfettim. Nasıl Amerika'yı keşfeden övünür. Ben yeni Amerika'yı keşfettim. Allah Teala Amerika'yı yaratmış. Melekler de biliyor Amerika var. Şeytanlar da biliyor Amerika var. Ama insan oğlu zayıftır bilmiyordu. Amerika'yı keşfedendeler. Orada insan da vardır. Tamam. E bu da geldi mevcudu keşfetti. Çıktı dedi Arap, Müslüman alimler dediler yahu sen ne yapıyorsun? Sen keşfettiğin şey 1400 sene önce Kur'an'da var. Nasıl olur dediler var. Nerede var? Gelin bu ayeti okudular ona. Ve el <gülüyor> bahreyni la yeltekiyen. Ve marazel bahreyni la yeltekiyen. bahırda denizin altında iki su var birbirine katışmaz diyor. Bu nedir? İşte bu sudur. Olur olmaz aldı okudu başladı çaktı düşündü akıldır adam dedi hakikaten Muhammed ne deniz görmüş bu imkan yok deniz görse de o zaman bunu nasıl bilirdi imkan yoktur yani benim o kendisine göre Dedem bu ilmi imkan yoktu deseler dedem bunu keşfetmiş inanmam babam keşfetmiş bunu inanmam ben ilk keşfüm adam Müslüman oldu bir tane geldi Riyad'da bir konferans verildi İsviçreli bir ne keşfetmiş? Yerde en alçak nokta Filistin çevre, de, çevresindedir. Yani yerin en alçak nasıl en yüksek Hamelaya cebelleri var, rakım kaç bin ise en alçak noktada da Filistin bölgesindedir. Geldi bunun ilgili bir konferans verdi. Bir alim kalktı bu işten e, uzmandır. E, Zaglul-i Mısırlı büyük bir alim, bu işten e, uzmanlığı bu ilimle Kur'an arasındadır. O konferanstadır. Dedi sen çeshfettığın bu tezi 1400 sene önce Kur'an söylemiştir. Nasıl olur dedi, olur dedi. Neredesey al Bayat'ta demiştin. Demiş Rum vâglıbatu Rumi fi adne al ardi. Farisler Rumların Rum surasında var başında. Hatta sahabeler Mekke'de e, şeye girerler. Eee iddiaya girerler müşriklerde. Rumlar mı utar yoksa Farisler utar. Ölç Önce Rumlar utar sonra Faris. Farisler utar sonra Rumlar. Ve ghalibetur rumu fi adnal ardi. burada en alçak. En düşük seviyedir. Bu da anlamı dedi. Ha, bu türlü meselelerde ihtiyacımız var. Bunu bize niye ihtiyacımız var? Biz bilirim ki biz buna inanıyoruz. Bilse Kur'an demiş dememiş biz Kur'an'a mutlak inanıyoruz. Ama bu ne yapar bizi? Elimizde bir delil olur bu türlü insanları İslam'a davet etmek için. İkinci imanımız daha fazla artar eğer ya hakiki mümin aslında yoktur. Hakiki muminin imanı ne zaman semi'na ve ta'na, işittiği taat etti. Aamennâ ve saddaknâ o zaman iman artar. Bu türlü güncel meselelerde tefsire ihtiyacımız var. Bunun sonu gelmez. Bunu yapabilirsin. Ama burada da ifrat tefrite gitmemek lazım. İfrat tefriti nedir? Şudur ki illa ki bu ilim bu ayetin bu tefsirdir. Hayır. Bu bir olabilir tefsiridir. Yarın bilim değişiliyor. Değişiliyor. Mesela dediler güneş ilim dedi bundan 65-40 sene önce güneş sabittir. Yer dönüyor. Alimlerimiz dedi, için böyle dese çafir olur. Çünkü Kur'an'da paçuk ayet var, cüleş çabalıyor. <gülüyor> Yok dediler, bu alimler cahildiler, alimler ne anlarlar bilimden Sonra bilim kendisi ne yaptı? Dedi ben yanlış yaptım, yuterm yaptı yani. Ters dönüş yaptı, 180 derece. Dedi ki e, yanlıştır, cüleş de hareket ediyor. Gördük mü? İlle bu diyemeyiz. Ama baktık uyur evet diyeriz bu, bu, bu uyur bak İslam demiş. Bu bir ille bu bir dindir diyemeyiz. Böyle tefsillere ihtiyacımız var. Bir de hangi tefsillere ihtiyacımız var? Şöyle tefsillere ihtiyacımız var. Allah Teala e, tevhidini nasıl bu güncel hayatta tecelli ediyor? Nimetler nasıl bu güncel hayatta tecelli ediyor? Bunları bağlayan ayetlerle tefsiller evet ihtiyacımız var. Değil mi? Bunun bir mahsuru yoktur. Ama bunda da ölçüleri ifrat tefite geçmemek lazım. Bir de nasıl bir şeylerde tağutların yaptığı zulümler, eski tağutlardan yeni tağutlar, bunları bağlantısında bunlara ihtiyacımız var. Niye Seyyid Kutub'un tefsiri fi zilalil Kur'an bu kadar tutuldu İslam aleminde? Niye tutuldu? Çünkü ilk tefsirdir Kur'an'ı güncel tefsir ediyor, bu konularda diğer konulara girmiyor. İslam'ı diyor ki nasıl bir çöplü olurum Kur'an'la Kur'an'ın meseleleriyle bugündeki tağutların yaptığı meseleler, zulma. Nasıl insanı, dünya Seyyid Kutub zamanında kim yönetiyor orayı? Ha? Dünyayı insanın ürünüyle yürüyor. Şeriat iptal olmuştur. Osmanlı attus 40 senedir çökmüştür. İslam'ı şeriat ürünüyle e, bitmiş, insanın fikri ürünüyle ne yapıyorlar? İdare ediyorlar. Onun için Seyyid geldi tevhid ayetlerini, rububiyeti, üluhiyeti neye bağladı? Güncel hayata bağladı. Onun için İslam aleminde her şey fizyalı okudu. Neden? Çünkü anlıyor o dilden. O Kur'an'ı okuyor, tefsir okuyor. Sanki o tefsir, o Kur'an yine inmiş. Nasıl mekkelilerde sahaba anlıyordu? Böyle anlıyordu. Hepimiz o okuduk, anlıyorduk. Hayata, imanımız artıyordu. Hatta böyle oldu İslam aleminde. Beyrut'ta hangi yayinev iflas ediyor? Ne yapıyordu ona? Bir baskı, zilal yap sen tutarsın kendini. Ve bilfeyle öyledir. Türkiye'de de öyleydi Hangi yayinev battı gitti, zilal bastı kendisini toparladı. Niye? Davamını satılıyor. Neden satılıyor? Hiçbir farkı yoktur. İçinde ilim de yoktur. Eski tefsir ilmi fazla. Ne var içinde? Bir köprüdür. Güncel hayatla böyle tefsirlere evet ihtiyacımız var. Ama e, ilmi tefsir e, bilmem ne bunda yeni getiremez bunda yeni getiremezler ihtiyacımız yoktur bir şartta var Evet bir dene diğer ben yeniden daha güzel düzenlerim basamak basamak yaparım Anladığımız dilden Evet bunun bir mahsuru yoktur ama yeni getiremez mevcudu ne yapar tertip ederdir Evet ondan sonra ehli şünnet ne yaparlar Arapçaya gramerine uyarlar. Arapça gramerine ne zaman uyarız biz? He? Bu kriterlerden uyarız. Bir kısmı insanlar bugündeki televizyonda dedim çıktıkları gibi Arapça grameriyle Kur'an tefsir ediyorlar. Ya diyor namaz önemli değil. Namaz Arapça'da nedir? Salat nedir? Duadır. Dua etmektir. E biz de duayız Allah'a şerde ile eğilip bakalım. E evet doğru diyor. Sözü sıf arapça doğrudur. Hristiyanlar da kilisede namazları nedir? Doğadır. sıf şeytan bak aynen Hristiyanlara da diyen şeytan, bunlara da fikir veren şeytan aynendir. Ama namaz nedir anlamı? Çünkü şeriat yeni terim getirir. Bazen terimler bazen şeriatin terimi, lügat terimlerine muvafakat eder, bazen etmez. Yeni bir namaz Lugacca, evet duadır. İnnallahu ve melâiketû yusallûne ale'nnebi. Allah ve melekleri nebiye salat ediyorlar. Salat nedir? Yani dua ediyorlar. Allah'ın duası meğfiretidir. Bak, şeriat burada açıklıyor. Meleklerin duası duadır. İstihbar tevbedir. İyidir. Bu namaz. Şeriatta namazın anlamı nedir? Şeriatta namazın anlamı özel bir ibadettir. Özel zamanı var, özel hareketleri var, özel zikirler var içinde. Tanımı budur. İşte sen olmaz sıf ceden yaparsın. Onun için hepsi bir arada olacak. Tümü bir arada olacaktır. Ehli sünneti de bu kurtarmış işte. Neden ehli sünnet alimleri yekparediler? Hiddalanata düşmüyorlar elhamdülillah. Çünkü kriterlere uyguluyorlar. Şeytanın bu işine gelmediği için seni ne yapar, gelir, bu konuda saptırır. Hakiki ehl-i sünnet sapmaz elhamdülillah. Kim sapar? İşte bir gördüğümüz gibi eskiden de vardır. Çünkü iblis eskide de çalışıyor, bugünde de çalışıyor. Evet, hepimizi Allah, tümümüzü Allah e, sırat-ı müstakimden ayırmasın, ehl-i sünnet çizgisinden çıkartmasın. Evet, tamam. Kur'an sünnette amel edenlerden eylesin.